Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Argun Yum ve Ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açık radyoetacikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde pot Kest bölümünde dinleyebilir arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz bugünkü programımızın destekçisi Gül'ün Pazaroğlu'na teşekkürlerimizi iletiyoruz efendim bugün konuğumuz avukat Filiz Saraç hoş geldiniz hoş Filiz bulduk. Hanım hoş geldin. Merhabalar Argun Merhaba. sen de hoş geldin e, Filiz Hanım Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu üyesi ve biz kendisini 2015 yılında tanıdık ilk programımızı o zaman yapmıştık Aradan tam dört sene geçmiş, 18 Kasım 2015 tarihinde ve e, enteresan bir nedenle yaptık. Çünkü sizin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde e, almış olduğunuz bir sonuç var. Onu e, dinleyicilerimizin bir, bir kısmı belki dinlemişlerdir ve hatırlıyorlardır. Ama e, bilmeyenler açısından da bir kısa özet rica edebilir miyiz sizden? Tabii ki. Bu 1999 depremi sonrasında e, meydana gelen e, çok e, acı yaşamış olduğumuz 17 Ağustos e, tarihinden sonra yargı gelen e, dava dosyalarından birini vekiliydim. Bu dosyada 200'e yakın e, vatandaşımız vefat etmişti, e, yüzlerce yaralı vardı e, ve 11 tane blok çökmüştü e, mevcut olayda. Ceza anlamında e, özellikle önem taşıyordu. E, dosyada o tarihte Yalova Çınarcık ilçesindeki bir bloktu. E, bir siteydi burası. E, Konya'ya gönderildi sanıncan güvenliği gerekçesiyle. Beş seneye yakın Konya'da bu dosyayı ben takip ettim. Ve İstanbul'dan gidip geldiniz. Evet İstanbul'dan e, Konya Meram'da. Ekspresini O yüzden çok hatrası <gülüyor> vardır Bende e, Sabahtan e, işte akşamdan biniyorsunuz Sabahtan duruşmaya gidiyorsunuz 5 sene boyunca e, do, e, Davayı da Büyük bir gayretle e, Ve e, şu anda da rahmetli anıyorum Özellikle Salim Çakır e, Bey vardı 9 yaşında olduğunu kaybetmişti Hep bizlerle birlikte e, Bazı deprem zedi ailelerde Gelip gittiler duruşmaya e, bu depre daha sonra bazı hukuka aykırılıkların e, neler olduğunu tespitini yaptırmak gerektiğini düşünüyordum. Zaten bu da bir e, hukukçu olarak e, afetler noktasında bir daha böyle olaylar yaşanmasın diye e, nasıl bir vazife var üzerimde, ne yapmalıyım diye e, başladığım bir olaydı. Yani sorumlular zinciri olduğunu fark ediyordum olayda. Bu sorumlular zinciri ortaya çıkmalı ki. Ee, bir daha e, kimler olduğu nasıl olduğu düzeltilmeli, anlatılmalı, mevzuatta e, buna göre değişiklikler e, yapılmalı ki bir daha bu acılar yaşanmasın. Ben bir avukatsam nasıl ki e, kimisi arama kurtarmada yaralıları, e, ölen vatandaşlarımızı çıkardıysa, o görevi yaptıysa avukat olarak da üzerime bu görev düşer diye düşündüm. Bu amaçla takip ettim. Takip ederken de bir şey dikkatimi çekti. Bina çökmeleri olaylarıyla ilgili hukuki anlamda elimizde çok fazla iştahatın olduğu, çok da çalışılmış bir konu ol, olmadığını gördüm. E, çünkü kaynak ararken, çalışırken bulamıyordum. O zaman dedim bu vazifeyi kendim üstleneyim. E, bir, bir takım çalışmalar yaptım. Sonra bunu yüksek lisans tezi olarak da çalıştım. E, i̇şte kitap haline getirildi. Onun dışında da hala hazırda da çalışıyorum ve öğrenmeye de devam ediyorum. Evet. iki tane de kitabınız var. Ceza hukukunda bina çökmeleri ve de Deprem, Deprem Hukuku, Hukuku. Ortak yazarlı bir kitabım var. Deprem evet. Hukuku diye. Ee, miyim? Bu, o, e, bahsettiğiniz e, davada nasıl bir sonuç elde edildi? Şimdi orada e, özellikle kamu görevlisi olan sorumlularının da yargılanması gerektiği e, hususunda bizim e, çok ısrarımız oldu. E, mahkeme de sordurdu ama Öncelikle 4483 sayılı kamu görevlilerinin yargılanmasına ilişkin prosedürdeki bir takım eksikliklerin Kamu görevlilerinin e, kamu yargı önüne e, çıkmamasına neden olduğunu Çıkanların ise yeterli cezalar almadıklarını e, tespitini yaptım Bunun dışında e, o zaman Türk Ceza Kanunu 2005 öncesi oluyor 2005 yılında Türk ceza kanunu esaslı bir değişikliğe uğradı yani 765 sayılı Türk ceza kanunu değişti yerini 5237 sayılı Türkçe, Türk Ceza Kanunu aldı. Yani şu anda Türk Ceza Kanunu e, bina çökmelerine uygulanan maddeleriyle 99 depreminde uygulanan maddeler arasında hiçbir benzerlik bulunmamakta. İşte o günlerde de e, 383. madde dediğimiz ve belki de ilk kez uygulanacak olan böyle bir e, olaya uygulanacak olan e, madde nedeniyle çok ciddi basına da yansıyan tartışmalar yaşandı. Mesela ee, bina çökmesi ne demek? Zaman aşımı ne zaman başlar? Ee, bina çökmesine ilişkin bu maddede e, birden fazla ölüm olması halinde 5 yıla kadar dediğimiz son derece e, düşük bir ceza öngörülmekteydi. 200 kişi öldü dediğimiz evet. bir olaydan bahsediyoruz. Bu e, madde vardı. Bu Daha sonra 383. madde kaldırıldı. E, yerine yeni bahsettiğim 2005 yılından sonraki düzenlemedi. Ee, tekrar e, birden fazla maddeye atıp da bulunarak e, düzenleyen e, maddeler geldi. Şöyle genel tehlike yaratan suçlar diye bir başlığın altında düzenlendi. Bu genel tehlike yaratan e, suçlardan e, 170 ve 171. maddeler genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması dendi. Yani ölüm olmadığı takdirde. E, bu maddeler uygulanıyordu. Bunlarda da 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezaları öngörülüyor. Bugünlerde çok fazla yaşadığımız bina çökmeleriyle ilgili hadiselerde de ölüm olmaması, yaralanma olmaması halinde uygulanacak olan maddeler. Şuna da dikkat çekeyim. Bina çökmesiyle hep gidiyoruz. Çünkü deprem deyince aklımıza binalar e, geliyor. Halbuki ülkemizde... Afetlerin en büyük e, kaynağı, afet türlerinden daha doğrusu doğa kaynaklı afete neden olabilecek e, olay heylandır. E, bu maddeler toprak kayması, çığ düşmesi, sel taşkın bütün bunlar bu bahsetmiş olduğum e, maddelerde düzenlendi. Peki diyeceksiniz ki ölüm ya da yaralanma olduğu o zaman olacak. ne olacak? No olacak? O zaman bambaşka e, madde klasik trafik kazası mantığıyla taksille adam öldürmeye ilişkin ya da taksirle yaralama ilişkin taksir ihmal özensizlik demektir yani Hı. kasten i̇stemeden birini yani. istemeden evet. böyle bir e, düşüncesi olmadan 200 e, kişi istemeden ölü vermiş ölü vermiş gibi e, kimi zaman e, uygulanacak olan taksirle öldürme taksirle yaralama ilişkin maddiler az önce söylemiş olduğunuz hani bu kadar e, basit mi? E, bu maddeler diye bunu şöyle gideren bir maddemiz var Türk Ceza Kanunu'nda bilinçli taksir deniyor buna bir de olası kasıt bu iki e, kavram e, yine 2005 tarihinde 2003'te gelmişti bilinçli taksir ancak bu tür olaylarda yani göz göre göre bile bile bunun Ölüme sebebiyet verebileceğini ya da yaralanmaya sebebiyet verebileceğini e, bile bile hmm. e, nasıl nasılsa e, olmasın. Yani ben böyle birileri ölsün yaralansın istemem ama e, bunların olabileceğini de öngörüyorum. Ama gene ben bu demir aralıklarını geniş geniş döşerim. Yeter ki kar elde edeyim. Hmm. Efendime söyleyeyim deniz kumunun elenmeden yıkanmadan, e, yıkanmadan, yıkanmadan. E, yapılmasına e, bir şey demem e, çok kat çıkarım üstte aşağıda kolonları keserim e, işte e, olursa kaderdir bu derim bu işte, bunu böyle düşüne, düşünürseniz ki bu şöyle tanımlanıyor kişinin öngördüğü netice istememesine karşın kanun maddesini okuyorum neticenin meydana gelmesi halinde yani istemiyorsunuz ama netice meydana geliyor bilinçli taksir var o zaman üçte birden yarıya kadar ceza artırılıyor. Yani bu tür e, suçlarda e, hakim önüne gelen e, olayda bilinçli taksirin olup olmadığını tartışacaktır. Olası kasıt bunun daha da olursa olsun umurumda değil. Ama o burada evet, kamu e, yani o bir zincir dedi, sorumluluk bir zincir. Evet. Hiç kamudan bahsedilmiyor burada. Yani o taksirler falan hep müteahhide mi yapışıyor? Projeciye mi yapışıyor? Öyle bir şey galiba oluyor. Şimdi o zamanlar penne mesul, teknik uygulama sorumluları teknik, vardı. Evet. Şimdi yapı deniz sizler teknikçi olarak evet. bizden yapı daha iyi bunları anlatırsınız. Yapı denetim kurumları bundan sorumluluğu taşıyorlar. İşte projeye nerede eksiklik varsa. Zaten genellikle baktığınız zaman eski sistemde neler olduğuna betonun dayanıksızlığı gündeme geliyor. Evet. Bilirkişi raporlarına. İşte Etriye Donatılardaki... Yapılan hatalar, Eksiklik, eksiklikler, hatalar. yapım ve inşadaki hatalar, evet. zemine aşırı yük bindirilmesi, zeminin bodrum katların zemine uygun inşa edilmemiş olması evet. binanın, projelendirmelerde yapılan hatalar, bütün bunlar gündeme geliyor ve bunların her birinin de özellikle teknik olarak bir karşılığı olduğu için dolayısıyla şüpheli ya da sanık durumuna gelebiliyorlar. Tabii ki az önce sorduğunuz kamu görevlilerinin e, gündeme e, gelmeleri başka bir maddede genellikle oluyor. Görev kötüye kullanma dediğimiz bir e, suç türü var. Eskiden bu e, bahsettiğim 2005 e, öncesi e, durumda, durumda evet. görevi ihmal görevi kötüye kullanma diye iki ayrılırdı. Şimdi ihmal kötüye kullanmanın içinde geçiyor. O nedenle görevi kötüye kullanma suçu adını verdiğimiz bir suç türünde kamu görevlilerinin durumu sorgulanıyor. Onlarda da doğrudan göreve ilişkin suçlarda yargılama yapamıyorsunuz. Soruşturmaya izin dediğiniz bir sistem var. Yani soruşturmaya sizin izin almanız gerekiyor yargılama yapabilmeniz için savcı olarak. Soruşturmayı kim yapıyor? Bağlı bulundukları bakanlıklar yapıyor. İşte belediye başkanının ayrı belediye meclis üyelerinin vesaire bu e, yapan e, soruşturmayı genellikle de İçişleri Bakanlığı oluyor. Oradaki soruşturma sonucunda düzenlenen rapor. Eğer kovuşturmaya, e, soruşturmaya izin şeklinde, disiplin soruşturmasına, e, soruşturmaya izin şeklinde çıkmaması durumunda e, sizin yargılama yapmanız mümkün olmuyor. Yani i̇şte idare bundan, karar veriyor buna. Bir yerde idare veriyor. Tabii Danıştay ya bunu götürme şansınız oluyor. Evet. Fakat es, e, daha önce bunu işte benim e, ahime götürmemden önce e, bu kararı veren sadece e, e, eğer... Sizin hakkınızda bir soruşturma açılmışsa kamu görevlisi olarak soruşturma açıldan taraf götürebiliyordu. Yani açılmaması kararı ya da ya da daha da şey olanı açılmış bir soruşturmada siz de bir yeni deliller koymak istiyorsunuz. Soruşturma bir kere dosya hep gizlidir bizde. Ya mağduru benim. Ben de delil var. Sunacağım. Sizin ne yaptığınızı bilmiyorum belki eksiklik tamamlayacağım. Hep böyle idarede e, bu tür olaylarda idari soruşturmalarda üçüncü kişi gözüyle bakılıyor mağdur vatandaşa. Ve, Ve onun vekili var her şeyde. Hep ve danıştığına müracaat ettiğimizde ya işte böyle bir şey var senin ne alakadar eder devlet soruşturmayı yapıyor ne çıkarsa o çıkar gibi bir mantık vardı. E, o başvurudan sonra bunu da eleştirmiştim başvurumda yani mağdur tarafında bu olaylarda dahil olma itiraz etmekleri olması gerekir diye değişiklikler yapıldı 4483 sayılı yasada hala da ama doğru şekilde e, işlediği söylenemez konuştuğunuz zaman işte teftiş şehitlerini kendine göre sorunlar oluyor. Özellikle bir konu birden fazla kurumu ilgilendirebiliyor. Çoklu bir çalışmayı gerektiriyor. İşte onda bütçe bazen bahane ediliyor. Yani bunu soruşturmasını yapmak çok geniş kapsamlı bir soruşturma. Birkaç bakanlığın belki de müfettişlerinin görevlendirilmesi gerekiyor. Böyle incelemeler işte kamu görevlileri açısından Suçun sonuçsuz yargılanmaması sonucu da doğurabiliyor. Zaman aşımı ile ilgili de problemler görevi kötüye kullanmada daha düşük olduğu için e, gündeme gelebiliyor. Böyle bir prosedür işte. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ne karar çıkarttınız? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden hak, ahim şu kararı verir. E, ahim, temel Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi dediğimiz temel insan haklarını düzenleyen e, ve... Tüm iç hukuk kurallarımızın üzerinde olan temel haklardan birine ihla, e, i̇hlal yargılama edilip. sırasında ihlal edilip edilmediğinin tespitini yapar. O tespitinde karşılığında bir tazminat öder. Bu tazminatın aslında anlamı şudur. Sen şu şu şu eksiklikleri yaptın e, devlet olarak... Buralarda temel hakkın ihlaline neden olmuştur iç hukuk kurumların, işte yargı sistemin. İşte bu tespitler bizim için de aslında zaman zaman nelerin düzeltilmesi gerektiği konusunda yol gösterici oluyor. Bizim dosyamızla ilgili 2015'te birincisi tabi tazminat bedellerinin de son derece düşük olduğunu, depremi sorgulamamakla ilgili... Devletin bir yaklaşımı olduğunu, zaten bu tür büyük olaylarda, afetlerde bu e, sorgulamanın yapılmamasına yönelik bir direnç ve irade görüyorsunuz. Maddi tazminat, manevi tazminatta da böyle, ceza hukukunda da böyle. E, verilen, e, hükmedilen değerlerin son derece düşük olduğunu. E, ayrıca idare mahkemesine o dönemde götürülen dosyalar, işte mesela belediye kusurlu, onu Evet. Tazminat davasını e, idare mahkemesinde açmak zorundasınız. E, zaman aşımına uğramıştır diyorlardı. Yani idari işlem o planlama ne zaman yapıldı diyor işte bin, e, 1977 tarihinin planlamasıdır. Bugün sorgulayamazsınız. İşte bu Olacak mantıkla şey yani işte bütün bunlar da e, nedeniyle idari işlem üzerinden çok uzun süreler geçtiği e, birtakım <gülüyor> gerekçelerle reddedildi davalar. Bu davaların redlerini e, sorguladı ve e, ön, çok önemli bir şey var o kararın içinde öngörülebilirlik diye. Siz diyor e, özellikle belediyelerin, belediyelerin sorumluluğunda çok önemli. E, burası diyor deprem haritalarında deprem gözüküyor. Depreme açık bir bölge gözü var. Biz evet. evet. gözüküyor diyor. Sen diyor planlamanı diyor. Bu riske göre yapabilir. Yapmak zorundasın. Hatta onun için artık bu mücbir sebep, öngörülemezlik bunların. Kavramlarının da bu yeni kararlardan sonra tartışılmaya ihtiyacı var. Yani deprem mücbir sebep böyle hukukta öğretilir. Deprem mücbir sebeptir. Hayır deprem mücbir sebep falan artık değildir. Öngörülebilir olup olmamasını incelemen gerekir öncelikle. Eğer bir gerim deprem haritası varsa biliniyorsa. Risk olursa, belirlenmişse. Risk belirlenmişse. Riske, riske göre devlet e, pozitif ve negatif yükümlülükler denilen yükümlülükleri vardır. Ya denetimi yapacaksın binalarda yıkacaksın. Ya yaptırmayacaksın yani e, evet. bu iki yükümlülüğünü bu kararlar çok ne şekilde sorguluyor e, ortaya koyuyor daha önce de e, hekim başı çöplüğü patlamıştı Hatlamıştı. oradaki e, olayda da e, kişi, vefat kişi, eden galiba. evet vefat eden e, vatandaşlarımızın başvuruları vardı. Hatta o zaman idare demişti kaçak yapı da Havza'yı yapmışlar. Şimdi 39 asıl, kişi. Evet, evet. 39 evet. kişi vefat etmişti. İstanbul ee, Ümraniye Hekimbaşı. Zaten bu bina çökmüş sadece afette ya da depremde oluyor diye bir şey yok. Diyarbakır'a dönelim örnek olarak. Hicret apartmanı vardı. 1983'te 7 katlı 28 daireli apartmanda. 84 kişi can vermiş. Kendi kendine. Evet, bir Bingöl'de Çeltik suyu yatılı ilk öğretim bölge okulunda 83 öğrencimiz e, hiçbir bina yıkılmazken yıkılmış. Enkazda deprem sonrası hayatını kaybetti. Zümrüt apartmanı 92 kişi 2004 yılında Konya'da. hayatını Konya'da kaybetti. Kaybetti. Yani zaman zaman. E, İstanbul'da Kartal'da. Ne? yeni evet. yeni yaşanan acı e, Yeşil Yurt apartmanı. 25 e, vatandaşımız. Durduk yerde de, çöktü evet. işte. Evet. Yani Dün istinat duvarı çöktü. Bağlı değil. Bir, kişi, Bir öldü, kişi öldü, öldü. Evet. Yani bunlar da. Ve de sıkça görülüyor bu evet. dönemlerde. Şimdi efendim e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dört temel e, hakkın ihlal edilip edilmediğini e, dikkate alıyor ve bunları da çok kısaca özelt, özetlersek işte yaşam hakkı, mülkiyet hakkı etkili başvuru hakkı adil yapılanma, yargılanma, yargılanma hakkı. hakkı. Bunlardan e, hangisleri açısından e, Konya Mahkemesi'nin kararını eleştirdi? Şimdi yaşam hakkı belki olumlu bir gelişme olarak yaşam hakkını klasik anlamda artık da ele almıyor mahkemeler. Buradaki yaşam hakkı bildiğimiz tabi can güvenliğiyle ilgili yaşamakta. Bu yönden bir, bir kere birinci ihlali bu yönüyle verdi. Dedi ki yaşam haklarının ihlal edilmemesi için sen bu bölgede... Çünkü baktığınız zaman İller Bankası plan notlarına orası zeytinlik gözüküyor. İki kata kadar belli bir yüksekliğe kadar ev yapabilirsiniz gözüküyor. Ama somut olayda yani e, o sitelerde e, beş kat yerine yedi kat yapılmıştı. Çınarcık'taki siteden Çınarcık'ta, bahsediyoruz. Evet. evet. Ee, ve eksi iki tane bodrum katı aşağıda olacakken on santim temelde vardı. Dedi ki bunları sen denetlememişsin. Evet. Planlamayı iller Bankası'nın plan notları yani. burayı afete maruz bölge, bölge. olabilecek nitelikte Hı. görmesine rağmen afete maruz kalabileceğini öngörebilmesine rağmen belediye meclis kararlarıyla değiştirmişsin, değiştirmişsin planlamalar yapmışsın. Bütün bunları öngörülebilir olmasına rağmen e, kurumların yaptıkları hatalar olarak e, devletin pozitif yükümlülüklerine e, uymamak e, şeklinde denet, yapıldıktan sonra da neden yıkmadın 32. 42. maddelerin var evet. imar kanununda yapılmış ne yapayım diyemezsin. Hatta olayda belediye meclis tutanaklarında bu konu tartışılıyor gündeme geliyor bir, bir e, meclis üyesi de diyor ki e, kamyon geçerken bile sallanıyor orası beş, bu kadar katı kaldırmaz diye söylüyor. Hı. Deprem falan da yok yani o zaman evet. e, ya diyor yapılmış artık diyorlar e, oylar eşit çıkıyor başkan oyu üstünlüğüyle karar, karar, karar. yıkılmaması gibi e, mümkün olmayan okul kendi bir karar e, kararın neticesinde de e, işte depremde olunca bu olaylar e, yaşanıyor. Evet, şimdi e, siz aynı zamanda son imar barışıyla ilgili olarak da e, belli risklere dikkat çekiyorsunuz. Hukuki açıdan e, bunda da imar barışının getirdiklerinde de sorun olduğunu düşünüyorsunuz ki e, biz nitekim e, işte çöken binalardan bir kısmının e, barıştan, barıştan e, faydalanmak için başvuruda bulunduklarını biliyoruz. Evet. E, orada görüşünüz nedir? Yani orada görüşümü e, makaleler bir iki tane de yayınlandı basında da çıktı bu e, konuda çok netim yani imar devletin binalarla barışıyor olması bu binaların doğayla barıştıkları anlamına gelmez siz demek istiyorsunuz ki şunu çok dehşetle karşıladığım bir cümle geçici e, madde 16 diye imar kanunu eklenen bir numarayla getirildi imar barışı yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır. Evet. Yani bu ne demek istiyor? Bak, başvuruyorsun. Yarın yıkılırsa benden Bana günah geldi. gitti. Bitti, evet. Öyle bir şey yok. Az önceki anlattığınız <gülüyor> ve üzerinde durduğunuz ahim kararında açık açık devlet seyredemez. Yükümlülüğü bu yaşam hakkı konusunda size veremez. Temel haklar konusunda devletin pozitif negatif yükümlülükleri dediğimiz yükümlülükleri vardır. Bu yükümlülüklerinden başkasını atıp da kurtulamaz. O yüzden hukukçu olarak şu anda bir içtihat, bir şey bu konuyla ilgili gündeme gelmiş değil ama e, Allah muhafaza bu Yeşil Yurt binasında olduğu gibi bir kendiliğinden diyelim ki çöktü afete de gerekiyor. Kendiliğinden hmm. çöktü ve bu imar barışından faydalanmış, faydalanmış çıktı mi? daha sonra. Evet, evet. Ben bununla yükümlü değilim. Kendisi barışa başvurmasaydı bunu diyebileceğini düşünmüyorum ve e, her yönden sorumluluğunun burada idarenin e, doğacağını düşünüyorum. Demin ki e, sorunuzdan hareketle e, demin yaşam hakkıyla ilgili verildiğini etkili başvuru e, yolunda da tekrar dönüyorum orada e, unuttuğumuzu düşünüyorum o konuyu etkili ahim başvuru kararına. ahim kararında 2015 yılındaki ahim kararında etkili başvuruyu da şöyle e, gündeme getiriyor. Kamu görevlileriyle ilgili sizin ...yeterince etkin bir yolunuz yok. Bunu Hekimbaşı Çöplüğü'nde de aynı tespiti yapmıştı ihlal kararında. Birincisi soruşturmuyorsunuz kamu görevlilerini yeterince. Evet. Soruşturuyormuş gibi yapıyoruz. Bazen derler yamış gibi yapmak. Bizimkiler gibi çoğu kere yapılıyor. İkincisi karşılığında da bunun suçu karşılayan ciddi bir maddeniz yok diyor. Yani evet. O zaman işte görevi ihmaller, görevi kötüye kullanma suçları dediğimiz... Son derece düşük e, cezalar öngören hükümlerle e, bunları e, yapıyorsunuz diyor. Mülkiyet hakkı tabii burada bir de ihlal edilmiş evet. oluyor. Mülkiyet hakkı özellikle e, can güvenliği olmadığı zaman daha görünür e, oluyor. Yani can kaybı olmayan olaylarda daha görünür olan bir temel hak ihlali. E, mülkiyet hakkı da temel bir insan hak. E, bununla ilgili de e, şeyler yaşanabiliyor. Mesela e, 2000 15 yılında Zonguldak Devrek'te bir heyelan olayı meydana geldi. Burada 87 bina bir okul çöktü. Geçen gün yine Elazığ'da yanılmıyorsam bir heyelan meydana geldi. Burada da hep 100 küsur yanlış hatırlamıyorsam bina çok fazla, boşaltıldı. Miydi? Evet. Öyle hatırlıyorum. Bina boşaltıldı. Bütün bunlar da eğer bir konu kurumları da ilgilendiren yönü tespit edilecek olursa idarenin e, sorumluluğu gündeme geliyor. Mesela Zonguldak Devrek'te e, iddia e, karayolları yol yapım çalışmasıydı. O sırada Heylana açık olan bu bölgelerde iki şey tartışılıyor. Bir, Heyelan'a bir bölgeyi e, açmak doğru muydu? İkincisi, işte yol yapım çalışması bazen bir de Trabzon tarafıydı yanılmıyorsam bar Baraj, baraj evet. neden oldu. Benzer şekilde bir köyde heyelan meydana getirdi toprak kayması. E, bu e, yerlerde hep e, binaların çökmesine e, sebebiyet veriyor e, bu konular. Evet. Peki bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu budur diye yazmış. Evet. Bir karar vermiş. Siz demiş e, işte hayat hakkını, mülkiyet hakkını vesaire e, Tam karşılayacak tedbirleri almadınız. E, neye yarıyor bu kararlar? Yani e, Sonuçta ne oluyor yani Avrupa insan hakları biz öderiz kapatırız mevzusu mu oluyor yani Sözleşmelere göre daha sonra da mevzu, iç hukuk yollarında buna uygun değişiklikler yapmak gerekiyor. Hı. Anayasa mahkemesi kuruldu Ahim'den Ahim'den Önce. direkt evet sonra kuruldu. Bu gittiğimiz dönemde Ahime doğrudan Ahime başvuru vardı. Şimdi ay Anayasa mahkemesi de temel haklar konusunda çalışan. ...bir kurum. Ona götürülmesi gerekiyor. Ben yani, şuna bağlıyorum. Anayasa Mahkemesi'ne başvurmadan ve oradan sonuç almadan... ...ayime gidemiyorsunuz. Işte. Evet. İç hukuk yollarının tamamen tüketilmiş Evet. Tüketilmiş yani, yani Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin... ...iştahatlarının, özellikle Anayasa Mahkemesi'nin kurulmasıyla... ...AHİM'e benzer iştahatlar yapan... ...yani temel haklar ölçülerini, kriterlerini ihlal olup olmadığını denetleyen... Bir kurumun gelmesini doğru tarafsız, objektif, etkili çalışması durumunda son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü iç hukukun denetimden geçtiği bir yerde maddi manevi tazminatından tutun cezai yönlerine kadar sorgulama da gündeme gelecektir. Yani bunu doğru yapmalıyım. Yoksa temel hakları ihlal ettiğim için çünkü hepsinin bunlarda bir temel haklarda karşılığı olan şeyleri evet, anlattık. Etkili evet. başvuru yolu var, yaşam hakkı var, mülkiyet hakkı var. Evet. Eğer böyle bir şey olursa geri dönecek oradan. Bir yavaş yavaş anayasa mahkemesi ve ahim iştahatları biz hukukçuların daha fazla kullandığı, atıpta bulunduğu kararlar haline gelmeye başladı. Bunu önemsiyorum ve kullanılması gerektiğini de düşünüyorum. Evet. Bu afetlerle ilgili binalarla ilgili bu tür doğrudan in temel, insanların temel haklarını ilgilendiren konularda da gelişmeyi birlikte getireceğini düzelmeyi birlikte getireceğini e, inanıyorum. Mevzuatta da değişiklik e, yapılması gerekiyor işte ahim kararına göre temel haklarla ilgili işte 4403 4483 sayılı kamu görevlilerinin sorgulanması ile ilgili e, zaten maddelerde de bu nedenle e, dediğim gibi bir takım değişiklikler olduğunu ama yeterli olmadığını da görüyorum. Evet yine bir e, hukuk kurumundan bahsediyorsunuz değil mi? Yani e, kurulması gereken <gülüyor> kurum olarak ifade ettiğiniz Anayasa Mahkemesi başvurusu e, yok. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin temel haklarla ilgili e, kararlarının, işte hatlarının e, daha fazla yani temel haklarla ilgili mahkeme, e, yüksek mahkemelerin vermiş olduğu kararların daha fazla iç hukukta kullanılması gerektiğini. Böylelikle e, sorgulamanın temel haklar yönünden tüm e, olaylarda daha fazla artacağını, e, üzerinde kapanıp geçmeyeceğini düşünüyor. Anladım. Tabii bu anayasa e, yargısının e, çok objektif, e, iyi verdi. şekilde. E, gelişmesi, e, anlaşılması, algılanması, kullanılmasıyla olacaktır. Bu yönde de yavaş yavaş iç, iç Bu yavaş, yavaş e, söylüyorum. Altını ikidir çiziyorsunuz. Yani bizim de ömrümüz bitiyor. Yani insanlar ölüyor patır patır. <gülüyor> e, bu yavaş yavaş hızlandırmak mümkün değil mi? Şimdi e, bu şeyde e, kamu görevlilerinin ve işte bütün sorumluların dediniz ki biz avukatlar daha çok kullanıyoruz şimdi bu iştahatları evet. bu kararları Peki bu avukatları da aşıp müşteriniz olan müteahhitlere Müvekkil. veya <gülüyor> müvekkillere yani size gelecek olan muhtemel afetler sonucunda sizden destek isteyecek olan çeşitli kesimlere nasıl yayılacak? Yani bak kardeşim sen bunu böyle yapmazsan başın derde girer diye bir eğitim meselesi falan mı oluyor bu yani? E, hak bilinci diyorum ben buna. Halkın nelerini, evet, haklarının yani farkında olması Hak farkındalığı yaratılması vatandaşlarımızda son derece e, önemli olduğunu e, düşünüyorum. Mesela bu afetlerde çoğu kere e, hiç e, niye oldu, bu kadar işte bina niye tahliye edildi? Sebebi araştırılmadan kurum içeri, kurumlar içerisinde işte e, yer kaydı, şu oldu, bu oldu, size de birer oda verilmiyor çoğu kere. Çok geç veriliyor, kalıcı konut. Adamın üç katlı binası var. Kalıcı konut Gidiyor. dediğiniz şey bir aileye bir tane verilir. Evet. O da sosyal yardım niteliğindedir. Uzun süre işte e, gene kredi şeklinde alınıp ödenir. Tamam bitti. Yani e, idarenin ya, sorumluluğu ya yerine tazminat geldi. Tazminat hakkı olduğunu e, vatandaşın bilmesi gerekiyor. Ama birazcık tabii e, teknik bir kişisiniz. Siz daha çok e, yaşıyorsunuzdur şunu görüyoruz yani bir, biz de e, efendim hazinenin arazisine e, yer yapmak ev yapmak bina yapmak işir yapmak tabi bunda hekimbaşı Çöplüğü davasında söylendi dedendi ki imar değil. affı e, yasalarıyla diyor o zaman e, atıp tabunulan bilir kişi raporunda. Ülkemizdeki imar affı yasalarının kaçak yapılaşmasını, teşvikini bir kusur oranı olarak öngörmüş bilirkişi raporunda. Yani bu kadar da, e, imar affı, bu kadar imar barışı dediğiniz de imar affıdır evet. sonuçta. Bu tür şeyler hep e, kolay yoldan kazanç, işte kolay yoldan barınma imkanlarını sağlam. Hatta barınmaya geçtik bayağı lüks binalar işte ticarete konunun evet. e, malzeme olduğu bir süreci başlatıyor. Bizim aslında e, herhalde devlet politikalarımızın önce e, sürekli bir imar affı yaklaşımı yapan bir vatandaşımızın da e, asla böyle beklentide olmadığı bir çizgiye evrilmesi gerekiyor. Yani artık böyle bir beklenti içinde olunmamalı vatandaş da ee, yasalarda imar mevzuatı ile öngörülmeyen bir yerde bir şey yapmayı istememeli, istememeli bunu talep etmemeli. Bu da eğitim, e, bunu toplumsal olarak algılayabilmek, e, bunu bir kültür olarak içimize yerleştirmek, De, biz hakkı hep şöyle algılıyoruz: bir adım yer, sizin e, kendinize ait tapusu olan bir yere e, girdiğiniz zaman ne diyorsunuz birisi gelse? Vay benim tapulu yerimde ne işim var deriz sorgularız ama hepimize ait olan yer olduğu zaman herkesinse hepimizin hakkı varsa onu başkasına aitmiş gibi görürüz. Hmm. Biz de orada hissedar olsak bile... Bunu sormayız. Bile. Niçin? Evet. Burayı haksız yere sen kat inşa ediyorsun. İşte benim de işte... E, ...görüntümü kapıyorsun... ...ya da kalabalık oluşturuyorsun... ...ona göre burada altyapı yok. Bunları biz e, olan şeylerde... E, ...kendi hakkımızı aramıyoruz. Onlar da bizim bizden alınan e, şeyler halbuki. Evet. Bir küçük ara verelim. E, müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra programımızın ikinci bölümüne geçeceğiz. Canım çıkar sıkıntidan uygum dili düşümdumal onlar kurar üşenmeden ben yıkarım hayalleri. Ah bu benim ruhum Bella sevdirmem kendini. terk ederim güvenme hiç sakın bana şarap for Evet, Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Filiz Saraç, Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu üyesi ee, konuğumuz. Evet, e, bugün iki tane uluslararası gün var. Birisi Uluslararası Barış içinde Birlikte Yaşama Günü. Yani... E, bir tek bugün bir günle kurtarabilir miyiz? <gülüyor> bir arada birlikte yaşamayı bilmiyorum ama 16 Mayıs öyle yarın özür dilerim. 17 Mayıs ise Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu günü. Filiz Hanım siz arada hemen bu kurumlar arası iletişim ve ilişki konusunda ahim kararlarının sürekli önemli bir... E, vurguda, vurguda, vurguda bulunduğunu belirtiyorsunuz. E, bu konunun üzerinde de bir kısaca durabilir miyiz acaba? Şöyle. Kurumlar derken tabii devlet kurumlarını. Evet kurumlar derini, aslında bunu buna, e, sivil toplum örgütlerini vatandaşlarımızı belki bu ilişkiler ağının bir parçası olarak da görmek lazım. Görmek lazım. lazım doğru. E, arası iletişimsizlik ve işbirliğinin sağlanmasında ülkemizle ilgili sürekli eksiklik tespit ediliyor bu tür olaylarda. Başta olmak üzere. Pek çok kararında bu vurgulanıyor. Yani birbirine herhalde biz birbirimize topu atıyoruz bazen olaylarda. Onun işi ben karışmam, bunun işi ben karışmam. Bu organizasyonun bu ağın kurulamamasının da zararların Meydana gelmesi ya da artmasında bir sebep olarak tespiti yapılmış hatta onun için hep söylediğim bir şey var özellikle afeti ilgilendiren konularda sel yatakları deprem kuşağında olan bir ülke olarak biz teknik fakülteler, hukuk fakülteleri, siyasal bilgiler fakülteleri başta olmak üzere tek bir ortak disiplin altında da bir eğitim vermek, bir ders verilmesi gerektiğini, ders anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 99 depreminden sonra çok basit bir gibi gözüken bir konu, nüfus müdürlüğünün yetkisinde, her mevzuatta da afet durumunda yapılması gereken özel yetki halleri var. Bunu ileride yetişecek olan diyelim ki siyasal bilgilerden, hukuk fakültelerinden kaymakam olacak, vali olacak. Bu kişilerin e, öncesinde böyle bir durumda nasıl bir organizasyon sağlayacaklarına? Nelere artık, dikkat edeceklerini? Bilecekleri çünkü her branşı da ilgilendiren şeyler var e, afetle mücadelede. Bugün biz Mimar Bey de burada e, oturuyoruz, konuşuyoruz e, bu konuları. Hukukla da, e, huku da konuşuyoruz. Demek ki ikisi arasında ortak olan, e, bağlantı olan bir durum söz konusu. Bir alan var, evet. Bir, bir de bunların en önemlisi yönetilmesi lazım. O süreç doğru şekilde, e, yeterli şekilde e, siz koymuşsunuz programın e, adını altın saatlerin. Değil mi sanıyorum? İlk 72 evet, saatini ilk kastediyorsunuz saati tabii. burada. Bu 72 saatte Kim e, kimler, kimler ne yapacak? O organizasyonun yapılması, yaralıların e, kurtarılması, e, ölümler artmadan, yaşam kayıpları Kayıplar olmadan bir an önce evet. ulaşılması onlara. Evet. Bütün bu organizasyonun bir anda devlet e, kademelerinde STK'larla, vatandaşlarla yapılabileceği bir platform oluşturulması evet. gerekiyor. E, i̇şte bu da bunun yapılmasını öğrenmekle öğretmekle başlayacak gibi. Yani depremli bir ülkede bunlar olmazsa olmaz eksikliği duyulan ihtiyaçlar doğrusu. Öyle. Haklısınız. Bir şeyi de soracağım. Alınacak kararlara katılma olana olması gerektiğinden söz ediliyor. Evet. Bu katılım meselesi şekil şartı gibi yani mış gibi filan gibi algılanıyor. Acaba gerçekten öyle mi? Hukuki durumu nedir bunun? Şimdi Çevre ile ilgili konularda işte Rio bildirgesi olsun, Aarhus denilen imzalamasak hmm. da çevreye hmm. ilişkin sözleşmelerde olsun. Bu uluslararası sözleşmelerde çevre konularında hep vatandaşın e, çevre ile ilgili konularda karar mekanizmasında görüşünün alınması, karar e, verilmesi gerektiğine ilişkin hükümler var. İşte biz de o sözleşmeleri herhalde uygun davrandığımızı göstermek için e, ikimiz zaman mevzuatın içerisine işte görüş alınır, çevre ile ilgili... Bunları ekliyoruz. Ama prosedürü belli mi bu yani kesin şöyle olacaktır, şöyle duyurulacaktır katılım sağlanacaktır filan. Neticede alınan kararlara katılmalarını ilgililerin, paydaşların sağlanacaktır. Bunlar tanımlı mı acaba? E, tanımlıdır da tanımladığınız zaman aldığınız görüşleri e, alınan kararlara ne kadar e, yansıttığınız önem taşıyor. Çet raporları örneği bu Çok konuda. hayati bir mevzu evet. çünkü. Evet. Bunun vatandaşın talep etmesiyle, sivil toplumun takip etmesiyle filan bağlantılı. Çet raporlarında böyle bir prosedür var. Evet. Yani kanunla belirlenmiş evet. olan, yönetmelikle belirlenmiş olan bir prosedür var. Ama Çet raporu toplantılarının bir kısmında polisle kapılar kapatılıyor evet. ve oraya bilinen tanıdık sivil toplum muhalife olmayacak olanlar muhalif olmayacak var. olanlar çağrılıyor falan yani bu uygulama yani kanunda olmasıyla uygulanması arasında da çok ciddi bir farklılık Zaten söz konusu. Onun için biz deriz ki en denir ki en kötü hüküm kanun iyi bir uygulayıcının elinde, elinde. iyi olabilir hmm. en iyi hükümde Kötü bir uygulayıcının önünde, elinde çok kötü sonuçlar doğurabilir. Doğurabilir, evet. evet. Ee, bir de tabii en son birçok olayla karşı karşıya kaldık. Ve siz özellikle de bu heyelenlerle ilgili yeni bir hukuki incelemeye başladığınızı ve bu konuyu da önümüzdeki dönemde herhalde evet. bir kitapla... Taçlandırırsınız i̇nşallah, diye inşallah. düşünüyorum. Çalışıyoruz sürekli. Biz... ve inanın her gün 99 yılında evet yine eski, avukatlık yapıyordum ama buna öyle, özellikle Afetlerle öğreneyim. Afetler ve bu konular yoktu. Yani herhalde. zaman zaman inşaat hukukuyla sıkça ilgilenmiştim. Evet. Bildiğim şeyler olduğunu zannediyordum. İ, Fakat i̇mar hukuk tarafı. İmar, inşaat <gülüyor> hukuku, üst birlikler, kooperatifler sıkça ilgilendim. Yani kat karşılığı inşaat sözleşmeleri günlük hmm. hukuk hayatımızda önümüze geliyordu. Ama 99'dan beri Öğreniyorum, çalışıyorum, yazıyorum, tezini yapıyorum ama hala öğreniyorum. Evet. Demek ki bir konuya dokunduğunuz zaman <gülüyor> o kadar, e, uşku, şimdi de e, dediğiniz gibi inceliyorum. Çünkü ülkemizdeki çok, bu istinat duvarları, e, hatta çorlu tren kazası. Tabii. baktığınız zaman bakın e, orada bir e, toprağın boşalması, yer kaymaları hmm. bunlardan e, bahsediliyor. Zemin sıvılaşmaları. İşte istinat duvarı basit bir olay gibi gözüküyor. İstinat duvarı ama teknik arkadaşlarımız da daha güzel ona izah ederler. Çökmüyoruz efendim. İstinat e, durup dururken çökmez. Suyun drenajının boşaltılmaması. Arkasında suyun birikmesi. Likmemesi. Arkasından da e, toprağın e, kayması neticesinde o kocaman duvarlar, e, binalar birdenbire birbirlerine doğru... Yıkılmaya başlıyor. İstinat duvarları çökmeye başlıyor ve zarar vermeye başlıyor. Tek, tek işte bunlar hep mühendislik hatalarından kaynaklanabiliyor. Zemin etütlerinin artı denetimsizliğin hepsi bunların neticesinde meydana gelen çoğu kere de bakıyorum bilirkişi raporlarına benzer sonuçlar çıkıyor. Yani istinat duvarı niye çöker? Zemin sıvılaşması. E, Türkiye demek ki yağmur yağıyor bu bizim ülkemizde. E, yağmurun yağması kötü değil ama zararlı sonuçlara yol açmaması için de doğru şekilde tedbirlerin alınması gerekiyor. gerekiyor. Yer kaymasının da e, afetleri incelerken dikkatimi çekti. Depremden daha fazla ülkemizde e, yer tuttuğunu e, gördüm. Bir de son dönemlerde tabii ki bu küresel iklim e, krizi İş, nedeniyle e, bu tür olaylarla çok daha fazla Ortomsal karşılaşmaya evet. başladık. Evet. Biliz Hanım bu Kartal'da bina çöktü. 21 kişi vefat etti. Altında kaldı. Sonra yanındaki çevresindeki birkaç binayı daha boşalttılar hı hı. ve yıktılar. Hepsini mi yıktılar? Dört bina mı yıkıldı, bir bina mı yıkıldı onu tam takip edemedim ama bir yıkım olduğunu izledik basından. İstanbul'da büyük, beklenen bir büyük deprem var. Böyle bir deprem olduğu zaman hukuken yani durum ne olacak Allah aşkına? Vallahi büyük deprem oldu mu artık hukukta kalacak mı onu da bilemiyorum ama böyle e, evet. bir şey olmadan e, sağlam binaların e, yapılmasını e, temenni etmekten başka bir an önce e, bir şeyimiz olmuyor. E, 20 senede olmuyor. vardığımız yer belli yani çok imser olamıyoruz işte e, 2012'de kentsel dönüşüm yasası çıktı ondan bu yana da bütün Türkiye çapında 400 bin mi 500 bin mi ne konut yenilendi. Onlar da genellikle ticari olarak e, şey evet. çekici olan bölgelerde e, yani şehirlerimizin büyük çoğunluğunda risk devam ediyor e, Sayın Bakanımız da istekli yapmak istiyor bir şeyler fakat yeni olarak ne yapılacağını da bilmiyoruz şeyi de değiştireceğiz dediler bu yapı de, e, değil kentsel değil dönüşüm yasasında da e, değişiklik yapacağız evet. çalışıyoruz üzerinde dedi. Günler, aylar, haftalar 20 sene geçiverdi böyle. E, hukuken de baktığımız zaman işte 2000, e, 1999'da gerçekleşmiş olan depremin sonucunu davanın sonucunu 2015 yılında aldı Filiz Hanım. Yani aradan 16 yıl geçtikten evet. sonra e, bir sonuca ulaşabiliyorsun. Evet. Maalesef durum böyle. Evet. Tabi burada e, bireylerin de e, mülk sahiplerinin de kendi haklarını bilmeleri lazım. son derece önemli. Ben burada da hemen sizin halka temel hukuk eğitimi amacı güden hukuk okur yazarlık projenize evet. konuşalım istiyorum. Bunun hem kurucusu hem de genel koordinatörü olduğunuzu biliyoruz. Şimdi hemen ilk yerden başlayayım. Bu kentsel 1509 yılında İstanbul depremi oluyor, çok büyük bir. Evet. Bu İstanbul depreminde işte binlerce ev çöküyor. O zaman hatta mimarlarla ilgili ilk mevzuatlar ve ilk getirilen mevzuatlar da hep denetim üzerine. Hı. E, hassa denilen bir yerden işte vatandaşlara para ödemesi yapılıyor. Tazminat veriliyor evlerinizi yaptırın diye. Bakın ilk, e, hep aynı yere varıyor işte bir fon bugün AFAD'ın yapması gereken görevler arasında yer alıyor. İşte e, bunlar hemen arkasından mimarlardan oluşan bir e, heyet kuruluyor. Bunlar işte denetlensin binalar yapılırken bu sefer denetlensin evet. amacını gidiyor. Ben denetim o yüzden binalarda e, planlamalarda olsun projelerde olsun sanırım yapmak değil. Yapmaktan çok denetlemek de önemli. Birinci iş. adım mı o? Evet, doğru denetim sistemine... Bakın tuz sorumlularını hazır, hatırlayınız. Fenni Mesut. Kimden maaş alıyordu üstadım? Siz... Müteahhitten. müteahhitten maaş alıyor, müteahhiti denetliyor. Denetim sistemlerinin doğru kurulması tartışma lazım. tartışma var. Yapı denetim de öyle. Yani evet. Belediye üzerinden alıyor ama... Alıyor ama... Evet, öyle söyleniyor onlar için de. Yani... E, bu sistemler denetip bir şeydi, hatta her şeyde politikada da bu böyle değil mi? Yani bir kurumsal sistemin içerisinde sağlıklı, e, tarafsız görevi yapabilecek gerçek bir denetim mekanizması kurmadığınız takdirde hiçbir şey doğru şekilde işlemiyor. Bu, bu olaylar, bu konularda da, binalarda da özellikle... Doğru e, Bağımsız kalabilecek olan e, Binayı denetleyebilecek olan Bir mekanizmanın kurulması Gerekiyor 6306 sayılı Afet risklerinin önlenmesine ilişkin kanun da Yalnız toplumsal barışımızı bozar hale geldi Hani kimi yaptırıyor kimi yaptırmıyor Evini 3'te 2 meselesi bak. var 3'te 2, 3'te 1'i ee, öyle bir işte bir gidiyor bir tanesi daire alıyor e, dairesini satıyor görüntüde bir e, müteahite o geliyor binayı e, yıktırıyor bu sefer üçte bir efendim benim yerim daha büyüktü daha küçüktü evet. kat mülkiyeti yasasında da şerefiyelendirme dediğimiz sistem hangi güne göre şerefiyelendirme kat irtifakı kurulduğu güne göre mi yoksa sadece arsa payları mı dikkate alacak Yarkıtay kararları değişti şerefiyelendirme yapılırken yeri işte kat irtifakının kurulduğu güne dönülünce kriterler değişince değişiyor. bu defa ko ko değişiyor. inanın komşular birbirlerinin yüzüne bakmaz hale geldiler Neyse, yani tabii. biz <gülüyor> e, bu 6306'nın eee üçte üçte 2'nin üçte 1 üzerindeki bazen de tabii kötüye kullanmalar da dolayı illa üçte 2 haksız üçte bir haklı demiyoruz ama tabii, tabii. bu üçte 1'de de sıkıntılar oluşmaya. Bu konuda da çok büyük sıkıntılar var. Yani üçte 2 de üçte 1'in mülkiyet hakkını ele geçirememeli. Bütün evet. bunlar hala tartışılan konularımız. Hukuk Kurulu Yazarlığı 2010 yılında e, düşünce olarak e, aslında bir eğitim sistemi. Eğitimi biliyorsunuz e, çok e, kurumlar, meslektaşlarımız zaman zaman e, ya da meslek mensuplarının yaptığı e, bir sistem. Bu hukuk okur yazarlığı şöyle biraz baruculukla da uğraştığım için avukat e, camiasında meslektaşlarımızı daha fazla tanıma şansım olmuştu. Onlarla e, Onların koordinasyonunu sağlayarak... Ee, işte sivil toplum STK'larla belediyelerle, kent konseyleriyle e, bilay bedel vatandaşlarımıza hak farkındalığı yaratmaya e, ilişkin bir çalışmaydı bu e, meslektaşlarımızı da ...belli ilgilendikleri alanlarda daha da kendini geliştirmeye e, teşvik eden, eden... ...meslektaşlar arasındaki işbirliğini de güçlendiren e, bir model olarak e, ortaya çıkmıştı. Kocaeli Barosu tarafından e, bir sene kadar e, uygulanmıştı. Kültür Bakanlığı'nda da e, telifi e, olan, üzerime olan bir e, proje. Daha sonra 2010'da Türkiye Barolar Birliği'ne e, seçildiğimde... Bunun Türkiye Barolar Birliği'nde yapılmasını yönetimimiz istedi. Ben de bütün haklarını Türkiye Barolar Birliği'ne vermek suretiyle Türkiye Barolar Birliği'nde benim koordinasyonumda Türkiye'ye yaymaya başladık. Yani İstanbul ölçeğinden çıkardık. Burada il barolarımızın da katkılarıyla şu anda mesela Bandırma'da yapılıyor. 5 proje paydaşlı olarak yapılıyor. Hem barolarınsı, sivil kuruluşlar ama sivil, mı belediyeler, kent konseyleri, işte Çorum'da Çorum İş Kadınları Derneği ile yaptık. Bandırma'da Bandırma Belediyesi, üniversite, böyle oranın bu konularla ilgili olan tüp katmanlarıyla temas kurarak yaptığımız çalışmalar biz zevkle yapıyoruz. Vatandaş hakları eğitim midir bu? Bunun 20'nin üzerinde konusu var. Gelen talebe göre engelli hakları, hasta hakları hmm. işte çocuk hakları boşan, daha bunlar... çok sosyal ölçekte konuları evet. işlemeye Mesela çalışıyoruz. Bunlar üniversitelerde girmeli diyor. Değil mi? Orada da bu eğitimler verilmeli. Neticede yani hukuk eğitimi yani haklar ve Şimdi afet şöyle, Akran eğitimleri de afet konusunun girmesi gerektiğini düşünüyorum. Diğer konularda da özellikle işte bu çocuk o ihmal istismarı konuları olabilir, evet. kadına şiddet olabilir, sürekli kanayan yarası olan hmm. toplumsal sorunlarımız var. Bunlar da zaten değişmez konuları arasında bizim hak evet. tıkındalığı yaratmaya çalışırken yer alıyor. Böylelikle kurumlarımız da vatandaşımızla da daha fazla temas etmiş oluyor. Bu yönlüyle de bir fayda sağlıyor. Bu bizim işte aydın hukukçu kimliğimizde. ...topluma karşı görevimiz olarak gördüğümüz çalışmalar. Evet. Bunun kaynaklarına internet üzerinden ulaşmak mümkün mü? Biz yerinde tabii eğitimler sitesi var. TebebiHukukHokuryazarligi.com evet. Facebook'ta Hukuk Okuryazarligi dediğiniz zaman bulmanız mümkün. Yaptığımız çalışmaları orada düzenli olarak paylaşıyoruz. Geçen sene bitirdiğimiz iller aklımda kaldığı kadarıyla sayıyım. ...işte Çorum, Eskişehir... E, ...Amasya... E, ...beş tane İstanbul'da... ...beş e, ayrı ilçede yaptık... İlçede. E, ...onun dışında aklımda Nasıl kalanlar... Nasıl katılıp ilgi? Aslında hukuk kimse aman bana öğretin diye... E, ...gelmiyor Koşarak ama... <gülüyor> e, ...biz hazır zaten... ...STK'lar ve... ...dediğim e, kurum ve kuruluşlarla birlikte... ...mesela orada da ordu valiliğiyle yaptık... ...kurum ve kuruluşlarla birlikte... ...çalışmaları yaptığınız zaman onun e, Düzce'de çok güzel yapıldı. Düzce Halk Eğitim Merkezi ile birlikte yapıldı mesela. Düzce Variliği destek verdi mesela. Hı. Buralarda gittiğiniz zaman Halk Eğitim Merkezi'ndeki Düzce'yi örnek vereyim. E, oradaki baro başkanımız da kadın baro başkanlarımız da Nazar Dayan'ım çok güzeldi. Sahip çıkarak da yaptılar çalışmayı. Orada Halk Eğitim e, Merkezi'nde Zaten e, bir takım kurslar almak üzere gelen vatandaşlarımız var. Aynı zamanda Onların katılımıyla. onlara, onla, onlara e, hukukla ilgili temel konularda bilgi verdik. Aslında biz burada e, normal tabii ki önemli olan avukata bir sorununuz olduğunda gidip e, meslektaşlarımıza danışmaktır. Bu bir danışma hizmeti gibi yapılmıyor o yüzden bu e, hak vargıtlalığı yaratıp avukata gitmesi gerektiği noktasıdır evet, bir, bir Bir bilgilendirme. Ardın yardım dediğimiz mesela asla hep işlediğimiz ...avukatsız savunma yapılmaz diye... efendim ben avukata gidecek param yok... ...o zaman adli yardım diye bir müessesi olduğunu... ...öğretmeye çalışıyoruz... Hı. ...adli yardımda işte şiddet Baraya üzerinde... Başvurarak. ...şiddet üzerinde çok Hı. güzel örgütlenmiş barolarımızda... ...çalışma... E, ...yapan e, yerler olduğunu anlatıyoruz... E, ...dolayısıyla orada bir yerde... ...hakkan e, nasıl... E, ...savunma kurumuna nasıl... E, ...ulaşabilecekleri... E, ...noktasında da... ...bilgilendirme yaparak... ...hakkını aramaya teşvik ediyoruz... ...artı... ...avukatlık mesleği... ...olmadan ya da avukatsız kalması gibi... ...bir ihtimalin olmadığını... ...her zaman avukata ulaşabilir olduğunu... ...ve avukatsız da bir savunma... ...olmadığını anlatmaya... anlatmaya ...öğretmeye çalışıyoruz. Evet. evet. Çok güzel, çok çok teşekkür ederiz teşekkür size. Ediyorum. Zamanımızı hızla... ...tamamladık Filiz Hanım... ...evet... Önümüzdeki dönemde de özellikle bu hukuk okur yazarlığı e, projesinin de bütün Türkiye çapında e, yayılmasını da e, dileriz ki evet. birçok yerde de. Yakında başlıyoruz yakında çok da. Çok güzel, evet. çok güzel. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz avukat Filiz Saraç idi. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalması. Hoşça kalın.